1979 numaralı konu. Arslan'ın Hazreti Peygamber'in azatlısı, sefineye boyun eğmesi. Deniz yolculuğuna çıkmıştık, gemi parçalandı. Onun tahtalarından birisine bindim. Dalgalar beni bir ormanın kıyısına sürükledi. Orada bir arslan parçalamak maksadıyla bana yöneldi. Ey Ebelharis, arslan'ın künyesidir. Ben Resulullah'ın azatlısıyım dedim. Bunun üzerine arslan başını eğdi ve bana doğru geldi. Beni omuzlarıyla iteledi ve beni ormandan çıkararak yola bıraktı, sonra bir şeyler der gibi sesler çıkardı, bana veda ettiğini tahmin ettim, sonra uzaklaştı bir daha onu görmedim.